Ki, o malikül mülküzül celal alemi ekberin bahusuz küreye arz yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki birbiri içinde hatsiz daireler olup her bir daire bir tarlâ hükmünde olup vakit ve vakit mevsim ve mevsim asır ve asır eker biçer mahsulat alır geçen hafta ibdayı konuşmuştuk. Değil mi? Evet. <gülüyor> Şimdi de inşallah. <gülüyor> yani, evet. İbda-ı ihtira. Ezelde Allah vardı. Allah'tan malı hiç kimse yok. Madde yok. Şekil yok. Mekan yok. Her şey model olarak, kalıplı olarak Allah'ın ilminden çıkıyor. İhtirah, mucize. Kainatın ve alemlerin eşi yok, benzeri yok. Şu alemler, şu mevcudat, şu mahlukat, başka yerlerin alınmamış, kopya edilmemiş. fotokopisi yok. Doğrudan doğruya icadı ilahiyle varlık alemine çıkmış. Dolayısıyla ibdada icazın sikkesi var. Allah kudretinin mucizesini gözlere gösteriyor. Bütün alemin Hayal edeyim, yokluktan varlığa çıkması. Modeller, tasarımlar, tasvirler, tertipler, teşkiller, rızık, inayet, hayatın devamı, yani tedbir dairesi, müdebbiriyet. Bir de tabi <gülüyor> Cenab-ı Hak mesela model olarak diyelim ki bülbülü yaratmış. Bülbül modeli, gül modeli, tavus kuşu modeli, aslan modeli, kaplan modeli. Ve insan modeli. Ama o modelin içerisinde her asırda, her senede, her günde, her saatte, biraz daha iyi, her dakikada, her saniyede bu modellerde tebedül var. Değişme var. Model bir ama, sime farklı. Göz farklı, kaş farklı, burun farklı. Parmak izi farklı. İstat ve kabiliyetler farklı. İbda işinde inşa ilahi tecelli ediyor. inşaat hakikatı. İşte şu anda kainatta inşa tecelli ediyor mu? ediyor. Her inşanın içinde de ibda var. Çünkü Cenab-ı bir yarattı diğerine ne yapıyor? Benzemiyor. Eşi ve dengi yok. İşte inşadaki tecelliyatın hikmet-i azamı Allah'ın rububiyetinin muhit kemalatına bakıyor rabb Cemil alemleri nasıl terbiye ediyor? Ya, nasıl tedbir ediyor? Nasıl kaldırıyor, indiriyor, halk ediyor? Yani, hayatına lazım olan ihtiyaç nasıl terbiye ediyor? Dolayısıyla bu noktadan bakınca Cenab-ı Hak birbiri içerisinde hatsiz alemleri yaratmış. Ve her alemin içerisinde de zaman seyri içerisinde bir tebedülat var. Bir teşekkülat var. Bir tertip var. Nizamın intizamlı bir akışı var. İn, ne dinliyoruz? Efendim? <gülüyor> evet, mukannen ins, insicam var. İntizamın içerisinde intizamlı bir akış, insicam var. Kâinat insicamla gidiyor. Şimdi insicam noktasından bakınca kâinatta e, bugünkü manada sonsuz derecede verim, netice ve Semer anlıyor mu? Anlıyor. Tabi bu semerelerin bir kısmı maddi. Dünyaya bakıyor. Mesela rızık. Hayatın tedbi ve tanzimi. Ve bir kısmı da manevi. Asıl esma noktasından bakınca dünyanın kurulmasındaki Semreler, verim ve neticeler maddeye münhasır değil. Madde için değil. <gülüyor> Mide, madde ve insanın ihtiyaç dairesi hayatın devamı için. Hayattan matduk mana. Ahirete niyakat kesvetmek. Rabb-i ceylirmek. Allah'a tam ve halis <gülüyor> <gülüyor> bir kul olmak manasına, dünyayı yapıyor, tezgah olarak çalışıyor. Şimdi oku bakalım. İnşa-ül-i meali şudur ki, o Malikül ül mülk mülk-ül-celal ekberi bâhusus küre arz yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki birbiri içinde hadsiz daireler olup, her bir daire, bir tarla hükmünde olup,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 Şimdi hakikaten en geniş daire zerrat âlemi, zerrata taluk eden mensucat. Mesela bir kağıt alırsınız, kağıt üzerinde tasarruf edersiniz, bir mektup yazarsınız. Mektup kağıdı doldurur. Ya bir azam iktisat daha yapayım. Eski Arapça kitaplarının yanlarında şey var ya, bir de yanlarına yazalım, yanlarına da doldurdum. Bir mektup daha asıldı. Ya Kelimelerin cümlelerin arası biraz açık. Bir kırmızı kalemle bir mektup daha. Üç tane mektup, dört tane mektup yazarsın. Beş tane karışır mı? Karışır. Şimdi zerrat nasıl bir tarla? Zerreler alemi. Kainatta üç tane, üç grup ses var. Biri fıtri sesler. Suların, <gülüyor> yağmurun şıpırtısı, göğün gürültüsü, kuşların şak şak ötüşleri, ormanların zikirleri, uğultusu saygısı. Bunlar fıtri sesler. Bir de kainatta mekanik sesler var. Yani bu ses ne? Mekanik ses. Arabanın... Farnesi, vapur geliyor, ses çıkartıyor, tren gidiyor, ses veriyor. Bunlar da mekanik sesler. Bir de tabii insanın sesi sayr-ı nispeten mucizedir insan İnsan ses çıkartıyor ama ağzından çıkan mana kelimattır. Lisan. Lisan da mizane insandır. İnsanın büyüklüğü dilinin altındadır. Allah insana nutuk vermiş, kelam vermiş, beyan vermiş insanın mucize olarak yaratılmış. Mucize insanın şeyi sesi hayvanların arasında kükremesine benzemez. Konuşan hakikat insan. Bir de insanın sesi. Şu anda dünyada altı milyar yedi milyar insanlar ağzı olan da konuşuyor mu? Konuşuyor. Bir de insanların sesi. Bakın. Hepsini yan yana getir. Mekanik sesler, futur sesler. Ve İngilizce, Fransızca, tabii Almanca, Arapça saygısı ve dünya konuşuyor. Bütün bu sesler aynı anda hava aynasında, sayfasında, tarlasında bir ses diğerine karışıyor. Ha, hava ha? taş gibi değil, kağıt gibi hava, havacı. Her an ne var havada? Tahavülat var. Ben bazen ifade ediyorum. Şimdi Bir çocuk ağlamış. Ee, annesi demiş, yavrum niye ağlıyorsun? Anne demiş, bana süt getir. Annesi sütü getirmiş. İki dakika sonra tekrar ağlamaya başlamış. Yavrum niye ağlıyorsun? Anne bana yoğurt getir. Neyse, yoğur da getirmiş. Tücük yine ağlıyor. Yavrum niye ağlıyorsun? Anne sütü yoğurda kattı. En büyük yerden geldiği için anne istiyor yoğurda kattı. Şu tekrar alın ama şey. Yavrum niye alıyorsun? Anne sütü yoğurttan ayrılır. Hadi ayırır. Sonsu denilebilecek frekansta sesler var. Ve bütün bu sesler nitelik, vasıf özellikleri itibariyle birbirine girir, girmiyor, karışmıyor. Allah'ın ruhumiyeti. Muhit, muazzam ve muhti. Müthiş. Bütün kainatta. İşte cana bak, şu hava sayfasında bütün sesler yazılıyor mu? Yazılıyor. Hava sayfasında sesler yazıldığı gibi hava sayfası semavat aleminin şeyidir, mecmuasıdır, gazetesidir. Havada suretler de yazılıyor. Tersim var. ki i̇şte bugünkü televizyonlar bunu göstermiyor. Bugünkü uydu sistemi, bugünkü teknolojinin gözüyle bunu işaretmeye gerek herkes biliyor. Havada hem ses yazılıyor hem de havada hem nefes yazılıyor, hem suret yazılıyor, hem niyet yazılıyor. hava alemi, ahiret namına çalışan ne? gazete bu gazeteler nerede açılacak? ahirette mi? İşte güncel mi diyorlar efendim, canlı yayın güncel olay arkadaşlar adam yorum yapıyor, karşıya oturmuş uluslararası, dünya nereye gidiyor Libya nerede, Avrupa, Amerika nerede melekler de mele ağalardan her günün gazetesini okuyorlar. hakikat Muhammediye noktasında beşer nerede? Ne yapıyor, ne halt işliyor? Kim, kimdir? Kim, kimin nedir? Kim, kim içindir? Kim, kimedir? Kim, kimedir, kim, kim dumadır? Demek hava alemi mesucat maneviye namına, hakkat muhammediye hesabına ahiretin arşivlerini, tersimlerini oluşturuyor. Kozmik dosyalar hazırlanıyor. Nizaz suhufun nuşiret. Ahirette açılacak. Ya. Görünecek ve gösterilecek. Cenab-ı Hak hakkıyla poz Amin. <gülüyor> Şimdi nasıl manevi bir mahsulat? Şimdi bir Müslümanı düşünün. 80 sene yaşamış, 90 sene yaşamış. Kanlı rahmet, kanlı inayet, kanlı Bereket kanlı ikram ve kanlı ifsan. Şimdi Kur'an'da ayeti kelime var. Leyla-i Kadir bin aydan hayırlı. Ne yapar? 83 sene eder. 80 sene. Beşerin ömrü, Hazreti Adem'den kıymete kadar yani altı gün. Her günü e, bin sene dersek, beşerin ömrü altı bin sene. Yani Kur'an kainatı okuduğu için, Kur'an altı bin altı yüz altmış altı ayet, belki beşerin ömrü de altı bin altı yüz altmış altı sene. Hakikaten Allah bilir. Bazı müfessirler demişler ki, dünya altı gün yaşayacak, altı sene. Altı bin sene Hz. Adem'den kıymete kadar. Şimdi bir Müslüman, seksen sene yaşamış bir Müslümanı düşün. Her Ramazan'da Ramazan'ın son on gününü ihya etse, zikirle, tesbihle, marifetle, ubudiyetle geçirse, seksen sene, seksen seneyi seksenle çarp. Ne yapar? Altı bin 6400 400 sene. Sadece Sadece Leyle Kadir'i yakalayan, Ramazan'ın son 10 gününü ihya eden bir müslümanın ahiretteki ecirin açılması 6000 senelik ecir. Şimdi bir müslümanı düşünün. 80 sene içerisinde ne kadar tesbih çekmiş? Allah'a tazim etmiş. Tefekkür edin. Aşk İslamiyet davayı Kur'an'ın namına yanmış tutuşmuş. İlahi kerimetullah için çalışmış. Allah'a tazim etmiş, tesbih etmiş. Hakkati Kur'an'ı tamim etmiş. İslam'ın derdiyle yanmış tutuşmuş. Bütün bunlar ahirete açılacak Herkesin dünyası açılacak. Herkesin amal dairesi niyet dairesi, tasavvur dairesi ve fiil dairesi hepsi açılacak. Ona göre azim bir muamele dakik bir muadilet ortaya çıkacak. çıkacak. İşte bunu noktadan bakınca demek ki dünya ahiret namına çalışan bir tezgah. Bir imalethane, tabii bir fabrikada bir imalat oldu mu, değil mi? Şimdi şu anda ağır sanayide üre, ürün yapılırken bir de ürünlerin artığı var. Sanayi kiri, bakıyorsun atık, atık kullanılmıyor. Atık şu anda beşlerin başına bela mı? Hele kimyasal olursa değil mi? çevre kirliliği daha dehşet. E, her fabrikanın atığı var mı? Var. İşte kafirler, mürtedler ve da dünya fabrikasının neyi? Atıkları. Nereye atılacak? İlâ cehennemiz var. Cennet temizleri miyordudur? Tahilleri Arınanların kendini Allah'a adayanların neyidir? Yıldır. Demek bu noktaya nazardan da bakınca Dünya ahiret tamına çalışan tabiri ise bir dehşetli bir çamaşır makinesi gibi. Kazan. Allah imtihan ediyor. Arındırma var, tasafiri var. korkuyla varlıkla, makamla, servetle, hastalıkla, meşakkatla, müşüklat, meşakkatla, <gülüyor> müsibette kader-i ne yapıyor? Beşeri, tarlaklarla geçiriyor. Ta ki tasaffi etsin, cennete liyakat. Yani şu imalat ürünleri ortaya çıksın, bir de bozuk, batık maddeleri de diğerlerinden ayrılsın. İşte dünya, bu manaya hizmet eden bir çark, bir imalat bir fabrika. Evet. Alem-i şehadetten alem gayba, Daireyi kudretten, daireyi inme gönderir. Sonra mutavassıt bir daire olan zemin yüzünü aynen öyle bir mezra yapmış ki mevsim be mevsim alemleri envaları içinde eker, biçer, kaldırır. Tabii bir de mesela işte bahara bakın. Evet. Cenab-ı Hak baharı nasıl bir talay? Mehasin ruvveti, Allah ruvvetinin. Eşeayı nasıl terbiye ettiğini, nasıl kemara çıkarttığını, nasıl mütennevi mahlukatı yarattığını ve onlara müder istatları kuvveden fiile çıkarttığını zemin sayfasında, bahar sayfasında yapıyor? Gözlere gösteriyor. Topram altında yumruğu, bir elması, patates, turp, şağlan, havuç, üsttekiler, ağaçlar, meyveler, Bağlar, bahçeler, tezlinat, taltifat, ikramat, rızkıyaş-ı umumiye. Nasıl geliyor? Bitmeyen, tükenmeyen bir rahmetin, bir inayetin neyi var, tecelliyatı var. Bir baharda yetişen patatesleri, soğanları, sarımsakları, karpuzları, kavunları ve üst üste dizler. Hepsi ağrı dağı kadar. Nereden geliyor? Bu hasılat kimin, bu proje kimin, bu rahmet kimin, bu inayet kimin, yani yontulmamış kaba keresteler seni bilir mi ağaç, <gülüyor> ağaç seni tanır mı, ağaç senin mideni bilir mi, o ağaçlar, o kaba tahtalar sana acır mı, sana şefkat ve merhamet elini uzatır mı, yani Allah, Allah odundan bize ne gönderiyor. Zik günleri, Allah ülfet etmişiz, Allah ülfet etmiştir bizi. <gülüyor> Mafaza istiyor. <etsin. gülüyor> ya ülfet diyor. Allah odundan, çalıdan üzülüyor. Allah katil aleyhidesin ruhunun kemolatına bak. Nasıl ammal olmuş, nasıl hakikli Tadına bak, kıvamına bak, lezzetine bak. Faydasına bak, semeresine bak. Ya, bir desti inayet bizi ne yapıyor? Takip ediyor. Bütün nimetleri Allah bize bağlamış. Bu nimetlerin tecellisi noktasında da baharı değil mi? sürekli değişen bir tarla, bir, bağ, bir bahçe şeklinde ne yapıyor? Sürekli tedbir ediyor, çalıştırıyor. İşte bu tedbirin arkasında Allah ruhiyetinin sonsuz kemalatını akıl gözüne, idraklarını yapıyor, tescil ettiriyor ve gösteriyor. Yani... Manevi mahsulatını dahi gaybi uhrevi, misali ve manevi alemlerine gönderir. Bakın şimdi yani İslam fıkhında bir ölçü var. Bir Müslüman beş vakit namazını kılmak kaydıyla meşru bütün kazancı ne geçiyor? İbayet hikmine geçiyor. Kainatta yani bir kanun var ya. Yani. Büyük, büyük bir kazanı düşün. Kazan içinde süt var. Şimdi bu sütü yoğurda çevirmenin Sünnetullah kanununda değil mi? şu kadar, iki kaşığı üç kaşık maya atıyorsun. Koskoca kazanla oluyor. Yoğurt olur. Zaman da bir kazan. 24 saat bir kazan. Beş vakit namaz o 24 saatini yapıyor. Maya diyor. <gülüyor> Tabii maya var. Maya var. Tabii insan aslında ne mi? Muhsin. Mi? İnsan ne? abd Muhsin. Abdümkerre. Bütün mahlukatın nazırı. Kur'an'ın tabiyle insan arzın halifesi. Evet. Halifetullah, Allah'ın halifesi. Arzın nazırı, sultanı. Evet. Mahlukatın ustabaçısı. Mahlukatın müstesnası. Mahlukatın ya, müntehabı, seçilmiş, özel olarak yaratılmış. Dolayısıyla temsil sırrı itibariyle İnsan arzın halifesi olması itibarıyla nasıl halifenin raiyeti varsa bütün mahlukat bir manada bizim neyimiz? Raiyetimiz. Bize tabi. Hatta kainatın tanzim ve tertibi insana tabi olarak halk edilmiş. En yani daha açık ifade edersek bir manada kainattaki yer ve gök her şey bir cephesiyle insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Kaynatta projenin merkezinde esasında kim var? İnsan var. Yani. Şimdi bu noktaya nazardan bakın. insan yani, arzın halifesi. Bütün mahlukatın mümessili. Mevusu alem. Mevusu. Nasıl bir mevus parmağını kaldır zaman arkasında 50 bin, kişi, 70 bin kişiyi temsil ediyorsa hakiki yani, bir abd-i mumin de huzurda durup Allah ekber dediği zaman bütün musibeyi arkasına atıyor. Bütün musibet kainat namına bir abd-i bir abd-i muhsin olarak huzura durmuş oluyor. Yani, Hakka tınlamaz da kainatını yapıyor, mayalandırıyor. Yani, kainatı mayalandırıyor. Kainatın hususı ahiretinde ahirette Geçiz ve mükafat külliata dönüyor. Allah bize de hak katına nazır olursunuz. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi yine yüz defa, bin defa kudretle doldurup hikmetle boşaltılıyor. Daha küçük bir daire olan bir ziyi hayatı, mesela bir ağacı, bir insanı yüz defa onun kadar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 en muntaz, en cami, en müstesna model insan. Hakkat noktasında bakınca insan, esmanın mektebinde talim için gönderilmiş. Esmadan payını almak. Evet. Cenab-ı Rahim'dir, Rahman'dır. Evet. Rahman ve Rahim isminden alınacak hissenedir şefkat ve merhamet mahlukata ne kadar şefkat ediyorsun? Ne? Merhamet noktasında neredesin? Allah'ın sehaveti mutlak, cüldü ilahi her şeyi ihat etmiş. Allah daha her şeyi ne yaptı? İbiyedir veriyor. Ne? İhsan noktasında neredesin? İlim <gülüyor> noktasında neredesin? Hikmet ve tefekkür noktasında neredesin? Dava aşkı noktasında neredesin? ibadet noktasında veririz. sayıs, irade noktasında dik duruş, Kur'anın hakikatlarını hayatında temsil etme noktasında neredesin, ne kadar kadırın boyun, cesaretin, hilmetin, hamiyetin, davam gayretin ne kadar? Hep bunlar en küçük karelerine kadar, ahiret namına ne yapıyor? Yani, tersine giriyor, resmediyor. Çekiliyor. Açılacak. Yani, dünyadaki hayatın tecelliyatı ahirette görünecek ve gösterilecek. Böyle şeyle, bu noktadan bakınca yani müdakik bir Müslümanın benim esmadan aldığım nasip ne, ne kadar? Ne kadar hissem var? dilin ilhasında, İslamiyet'in ipkasında ne kadar his, his, hizmetim var? Tebliğ noktasında neredeyim? Temsil noktasında neredeyim? İslamiyet'in güzelliğin hayatında, teşhir noktasında neredeyim? Manasında her nefsin kendine yapması lazım, yani sorgulaması lazım. Dünya bir daha gelecek değilse. Ne yapılacaksa dünyada yapılacak. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamıyor. Ahirette her şey geldiği hukuktan bir anlayacak. Dolayısıyla marifet burada, ibadet de burada, hizmet de burada, kulluk da burada, güzel ahlakı teşvik etmek, hayatında göstermek de burada. İlla dünyada, illa dünyada olacak.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 ve bilhassa nefis, heva ve ihtiyaç, ve iştiha ve hırs ve dava vermiştir ki... Şey, insan Cenab-ı Hakk'ın cami ismine basar. Bak çok farklı. Hiçbir mahlukla kıyasa girmiyor Allah insanı yarattı. Bakın, yaratılışa meder temel orada nükteler var, şifreler var. İnsanı hem alay illiğine, hem de Esfer-i Safi'ni düğmeler var. Bunlar hakaik-i nisbiyat. Yerinde, zamanında fıtratına muvafık ve mutabık kullanırsan, alayilliğin hedefinden saparsan Esfer-i Safi'ni insan, Cenab-ı Hakk'ın insanın bir ferdi sayı hayvanatın, mağlukatın bir nevinden hatta bütün hayvanat bir tarafa insanın hakkatı öbür tarafa. Hakikat teresinde insan ne yapıyor? Bütün kâinatı ağır basıyor. Şimdi nedir fıtata verilen vasıf hususiyetler oku? Öyle cihazat ve aletler ve havas ve hissiyatlar Hı. ve bilhassa nefis. Nefis. Buradaki nefis tabi bizim anladığımız manadaki nefis yani iştah manası değil. Nefs, sinatıkayı insan. insanın donatımı, mahiyeti insani haritası. Yani o haritayı aç, onun içinde neleri bulacaksın, neleri göreceksin. Yani aç. Aslında tabii tüm Peygamberler mahiyet insani haritasını açmışlar. Kemal derecesinde kendi ayetlerinde fiillerini yapmışlar sergilemişler. Kemi zatlarda derecelerine göre o haritadan bir kısmına ulaşmışlar. Ami insanlar da yani, çok az bir kısmına olmuş, açılmış. Evet. Hava. Bak şimdi hava. Hava. Şimdi hava nereye götürür. Havaya binersen, yani, hava insanı. Yani aşağı çeker cehenneme. İhtiyaç. Ha, i̇htiyaç. Terakkinin zembereyi nedir? İhtiyaçlardır. Maddi ve manevi. İlim ve teknolojideki gelişmelerin de gidişinde muharrik vesile nedir? İhtiyaçlardır. İhtiyaçlar ve zaruretler beşirine yapmış ilimde, sanatta, teknolojide belli bir noktaya getirmiş Doğru. Aslında ihtiyaç noktasından bakınca kainat, şu kainat, insanın <gülüyor> istadının ihtiyacına bir cevaptır. Bakın burada insan projesinin büyüklüğü ortaya çıkıyor. Allah kainatı niye yarattı? İnsanın ihtiyacı için. Şu kainat, şu alemler, tek kelimeyle ki, İnsanın ihtiyacına cevap. Yani şimdi şöyle anlatayım, misal veriyorum. Bakıyorsun şimdi evde bir çalışma var, ne oldu? Ya... Beşik... Yapıyor. İp taktı tavana. Hayır. Hayırdır ya? Misafir gidecek. 3 ay sonra. Bakıyorsun çocuk daha gelmeden... Çocuğun odası, çocuğun elbiseleri... Çocuğun beşiği Daha gelmeden... Ne oluyor? Her şey hazır Ya da bir insan düğün yapacak. Düğün yapmadan önce... Tabii Türkiye'de düğün yapmanın maliyeti çok ağır. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz şey, Ben Burası'nın finansman olduğu için... gördüm ki normal... ...standartlar içerisinde... ...aşırı... ...israfa girdiği zaman annesi ve babasından tahkim ve takviye almasa, bu emeklilik maaşıyla dahi düğün masrafını kapatamaz. Evet. Öyle evet. evet. Şimdi adam düğün yapacak. Düğün yapmadan önce tedarik. Her şey hazırlanacak. Sonra Sultan içeri girecek. Şimdi insan ve kainat projesinde öyle arzın halifesi insan dünyaya teşrif edilir. Bir manasıyla dünya insanla şeref verecek. İnsan kelimesini mutlak anlayınca hakkı insan kim? Zatı Muhammediyet, <gülüyor> Alişatü Sılağide. alemler kimin defahediliyor? Mesutü Kibriay ile defahediliyor. Onun da teneffüs ediyor. Onun da ediyor. İnsan dünyaya gelecek. İşte şu kainat insanın dünyat insanın Hayatına, ihtiyaçlarına bir cevap. Burada neyin var senin? Göğüs, sadrın var. Teneffüs edeceksin. Ciğerleri neye muhtaç? Havaya, atmosfere muhtaç. Atmosfer senin ihtiyacına cevap. Gözlerin neye muhtaç? Güneşe muhtaç. Allah güneşe var. Şimdi bu sohbetten sonra gidip kafayı grup yatacağız. İnsan dinlenmeye muhtaç. Allah geceyi bize ne yaptı? Dörtü yaptı. Gündüzü de maişetimiz için serdi. Gündüzü kim yarattı? İhtiyacımız için. Yumruk kadar ümidemiz için Allah baharı halketti. Demek ki tek kelimeyle fazla uzatmayalım. Bütün kainat insanın ihtiyacına yerine cevap. İşte kainat insanın ihtiyacına cevap. Bu projenin azametinin büyüklüğünü gösteriyor. Allah kainatı sana tahsis etti. Cenab-ı kainatı insan için yarattı. Doğru. İnsanı da marifet ve muhabbet ilahiye için halk etti. İhtiyaç etti. Ve iştihâ. Şimdi ihtiyaç. Bizim havaya ihtiyacımız var. Doğru. Güneşe, bahara, bahçeye, varlığa, devlete, Çiftte çubuğa ihtiyaçlar mütevelli, Sonsuza doğru gidiyor. Ama hakikat noktasında yani Kemal almanı da bakınca insanın en büyük ihtiyacı Allah. Allah, Allah, Allah. Müminin, arifin gerçek ihtiyacı Allah. Allahla tenevs. Cenab-ı Hakk'la Huzur, zevki. Huşu, hudu. Allah'a görür gibi bir abd-i muhsin maalaz. Onun Cenab-ı bir ismi kafidir. Bir ismi vafidir. Allah sana kafidir. Allah sana vafidir. Allah'ın ismi Allah senin neyindir? Yardımcısındır. Nasır kimden geliyor doğrudan doğru. inaret ve rahmet rızkı yaşa kerem ve ikram doğrudan doğru. Allah'ın sofrasından geliyor işte kamil bir Müslümanın dünyasında yani, kamil bir Müslümanın kamil bir Müslümanın kalbinin kıblesi öyle söylemiştik İsmin mönisi candır. ruhum yoluna revandır. Allah derim biter zevalim. Allah derim gelir vecalim. Allah o hakiki ihtiyacını hisseden kullarından Amin. <Gülüyor> dünyada ve Allah, insanın en büyük ihtiyacı Allah. Ya, üns. Gâmen, üns. ünsür, leziz. Allah'la oturmak, Allah'la kalmak, Onunla olmak. Gönül iklimini olmaya taksit etmek. Hırs. hırs. Şimdi tabi hırsın, hırsın içinde ne <gülüyor> var? Hırsın içinde hem cennet var hem de cehennem var. Hırs dünyaya, hırs paraya, hırs makama, hırs rütbeye, hırs şan ve şerefe dönerse o götüre götüre insanı kararlılığa, parçalaya kadar Tanrı'yı düşürtün. Cennet'i düşürtün. Aslında Müslüman'ın dünyasında hırs, müspet enerjidir, güçtür, güç kaynağı. Hırs, Müslüman'ın dünyasında ne olur? Dağlar ruhu olur, sebat olur. Ayet-i kerimede cenab arası yerlerle gökler kadar, dünya kadar geniş olan, cennet için diyor Cenab-ı Hakk'a yarışın. Yani. Sende yarışma hissi var mı? Sen de istat ve kabiliyetlerini açma ve gösterme hissi var mı? Öylesi Allah'ın kazan. Cennet noktasında kendini yap? Yani, Ümmet-i Amet'ini o tas. <gülüyor> i̇şte hırs. Mecrasını bulursa yani, dava ruhu olur, sebat olur, <gülüyor> bitmeyen, tükenmeyen bir enerji olur. Ama negatif gider, mecasından <gülüyor> saparsa insanın <gülüyor> evet hayatını da yakıp perişan edebilir. Yani. Ve dava. dava. dava. <gülüyor> Yandımsa İslam'ın derdine yandı. Bugün bakın Türkiye'de bütün İslam adetinde cami cavatım arasında Müslüman çok. Ama dava alınma manasında Müslüman az. Allah onların sayısını çoğalsın. <gülüyor> Onları ziyade kıtsın. <gülüyor> İslam'a dert edinmek. O dertte yanılmak ve tutuşmak. İlahi kerimetullah. En büyük dava Davayı Muhammed'idir. Vesûtu selam. Cenabı Kuddâ ve yapsın? Güçsün. Hmm. Bu da güzel. Görmesek haftaya yine bunun devamı gelmiş inşallah. Teşekkür ederim.